Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuklarımız Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, Reyhan Tutumlu Sabancı Üniversitesi'nde, Ali Serdar ise Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktalar ve kendileri... Ee, yakın bir zamanda, hala yakın bir zaman aslında, çok uzak bir zaman olmadı. Çok şahane bir projeye imza attılar. Ee, Türkçe Edebiyat için e, bir e, tefrika roman projesi gerçekleştirdiler. Ve bu tefrika roman e, projesi Koç Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanıyor hali hazırda. Şimdiye kadar e, yayınlanan kitaplar derseniz. Bir onlarla başlayalım. Selahattin Enis'in Ortamalı ilk kitabımızdı. Daha sonra belki Sami Boyar'ın Aşkımı Öldürdüm. Ee, Dilharap, Fatma Fahri Nisan'ın Sonrasında Mehmet Rauf Kabus çıktı. Şimdi de Ercümen Tekrem'in Şevket Meyap çıkmak üzere. Çok güzel. Bir de ayrıca Tuhaf Etki dizisinden de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Ben delimiyim Evet o da Tuhaf Etki. Evet İyi o da Tuhaf aslında. <gülüyor> gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu proje gerçekten çok önemli. Çünkü Türkçe Edebiyat zaten sürekli klişelerle ve kanonik metinlerle... ...yazıldığı ve hali hazırda da buna değiştirmeye ya da yeniden yazmaya yönelik çok da fazla girişimler olmadığını da düşündüğümüzde. Örneğin benim açımdan bu e, kitaplar ben e, Selahattin Enis ve e, belki Sami Boyar ve Kabus'u okudum. E, hepsi çok son derece ilginç metinler. Yani Bu isimler de evet biliyoruz. Hani bir, Belki Sami Boyar'ı duymamıştım zaten. Mesela o bildiğim bir yazar değildi, yeni bir yazar öğrendim açıkçası. Edebiyat tarihinde de geçmiyordu. Çevirmen evet, olarak biliniyor. Öyle mi? Çevirmen evet. olarak mı? <gülüyor> Ahal adı varın kız kardeşi olmasına rağmen romanı hiç bilinmiyordu zaten. Ee, biz de yeni öğrendik. Peki mesela bunlara gelelim, ama siz bu yani nasıl başladı bu proje, neler yaptınız, nasıl ilerlediniz? Şimdi şöyle biz 1928 yılına kadar. Arabafiller dönemi. Evet, yani. evet e kendimizi. ...dönem olarak belirledik. Çünkü daha bilinmeyen bir dönem. Özellikle dilin araya girmesiyle beraber. Ve 302 süreli yayın taradık. Çok, çok iyi. 302 bayağı. Ve bu 302 süreli yayın... Yani biz şeyi biliyorduk. yani Burada bilinmeyen roman ve romancılar var. Ama ne kadar? Yani bunu kestiremiyorduk. işe girişince 3 yıl sürdü ve bir ekip işiydi. Hani onu tabii kesinlikle. belirtmek lazım. projede çalışan herkesin yoğun emeğiyle tarandı bu gazeteler ve 570 tane telif roman bulduk. Türkiye. Şimdi bu 570 telif romanın tabii ki büyük bir kısmı işte biliniyor. Ve şunu da ortaya koyuyor bu proje. Yani bizim Kanonik olarak bildiğimiz romanların neredeyse tamamı ilk önce tefrika ediliyor. Hı hı. Ondan sonra kitap olarak basılıyor. Yani bu e, bence önemli üzerinde Tabii durulması çok... gereken bir şey. Çünkü tefrika roman deyince böyle e, ikinci sınıf edebiyat ya da işte piyasa işi. piyasa işi falan da deniyor ama hayır yani aşkı da. Tevfik Kaydilmiş. Ee, ondan sonra bildiğimiz dediğim gibi yani neredeyse tüm romanlar ama e, bu 570'in içinde de 239 kadar hani bilinmeyen roman ve romancı bulduk. Çok iyi. E, bu Koç yayınlarından e, şey yapan e, çıkan dizi de zaten bu az bilinen bilinmeyen romanları tekrar bizim edebiyatımıza günümüz hem Latin harflerine çevirip. Yani iki metin bir arada oluyor. Latin harflerine çevrilmiş metin. Orjinal ve sadele dili evet. sadeleştirilmiş. Sadeleştirilmiş e, halini basıyoruz. Böylece hem e, araştırmacılar için evet, bir metin. eserin ortaya çıktığı dönemdeki hali... ...bir de konunu <gülüyor> anlaşılır kılmak. Evet. Ee, şimdi... Bir, ...tabii yani şey... E, ...784 tane de çevir roman bulduk. <gülüyor> İşin <gülüyor> bir o boyutu var. Harika. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, ve projenin bence en güzel yanlarından bir tanesi bunları biz bir e, veri tabanına koyduk. Evet, çok önemli. Ve şu an herkes bunları bir e, bu tıklamayla Evet, bu veri oluşuyor. tabanının e, mail adresi yani web pardon, web <gülüyor> adresini verebiliriz. ...isterseniz burada dinleyicilerimiz de e... Ta Tabii. E, yani bizim e, Teftiko Roman ...öz e, özyeneditore adresinde bir web sitemiz var. Evet. E, burada proje ile ilgili taranan süreli yayınları, işte bulunan romanların listelerine falan ulaşabiliyor. Orada da e, veri tabanı diye bir link var. Şimdi Hı hı. adresini vermeyeyim ama yani uzun hı. çünkü ama tamam. oradan o web sitesi üzerinden veritabanına ulaşılabiliyor. Veritabanı Özyeğin Üniversitesi kütüphanesinin altında. Çok e-research şeklinde bir uzantısı var. Evet. Evet Aa. bu da çok önemli. Bütün kamuya açık olması ve ulaşılabilir durumda olması evet, bu çalışmanın. Evet sadece şöyle telif e, sorunu nedeniyle evet. e, telif hakkı olan eserlerin sadece ilk ve son tefrikaları verdik ama bütün hani döküm e, orada künye bilgileri yer alıyor evet. e, veri tabanında. Diğer hani telif hakkı olmayanların hepsi de e, orada PDF formatında karşılarına çok çıkıyor araştırma Evet bu da çok önemli bir şey çünkü bu çalışmaların ee, ...arşivlenmesi ve kamuya açılması da... E, ...yani artık bu kadar dijital... E, ...çağda... ...bu da çalışmanın ayrıca bir ne diyelim... ...çahane olan diğer tarafı. <gülüyor> evet, <gülüyor> kesinlikle. Evet. Ee, bir de e, şimdi... ...tabii işin bu şey boyutu... ...yani işte metinler var... ...orada duruyorlar, bunlar ortaya çıktı... Ee, ...bir de bu metinlerden yola çıkarak yapılan... E, ...işte akademik çalışmalar... ...makaleler, e, üretimi falan var onları daha yeni yeni paylaşabiliyoruz. Yani üç yıl sürdü <gülüyor> ee, ve daha aslında daha yapacak çok da iş var. Yani bu Nasıl? malzümeyi Güzel. Yani zaten kamuya açmamızın <gülüyor> bir nedeni de şu. Bununla hepsiyle bizim uğraşmamız mümkün değil zaten. Güzel. Yani Peki, hani yani... E, biz yola çıkarken baştan <gülüyor> beri kamusal bir iş yaptığımızı evet, biliyorduk. kolektif bir işe dönüşmüş. Ee, ama zaten malzeme o kadar çok ki yani bununla zaten biz ne kadar böyle bencil olsak, saklısak hayır öyle bir şey yok burada kesinlikle. Ee, Belki bu... bir çağrı yapabilirsiniz eğer isterseniz. Yani sizinle <gülüyor> bağlantıya geçebilirler mi? bu eserleri tabii ki e, yani kendileri de isterim. zaten e, eserler orada isteyen yayın evi isteyen araştırmacı kendisi de hareketi geçerek oradan çevirebilir tamam, bizim artık bağlantıya geçilmesine de e, gerek yok sadece hani gör, çözünürlüklerde bazen sorun olduğunda bazı araştırmacılar bize mail atarak e, hani daha iyi bir kopyası var mı diye soruyorlar hı hı. ama zaten veri tabanı orada isteyen herkes e, bu veri tabanından yararlanabilir Güzel bu da önemli çünkü. Ee, bu akademik meselelere gelince bir zaten bildiğimiz bazı şeyleri daha somut görmemizi sağladı. Ee, bir de bilmediğimiz şeyler tabii ortaya çıkmaya başladı. Ee, ben mesela şimdi dinleyicilerimiz göremeyecek ama bir mesela Hı -hı. Bir yıllara göre bir... Tefrika sayısının dağılımını... Aa, bunu program yayınlanırken kendi Twitter hesabımızda paylaşabiliriz. Eğer siz de uygun Hı -hı. görürseniz Hı -hı. O, o şekilde. Ee, yani şeyi görebiliyoruz işte. ilk biz 1875'te ilk romanı bulmuşuz. Sonra yavaş yavaş mesela Hı. şunu hep biliyoruz hani edebiyatta Ahmet Mithat babamızdır. Tamam yani... Tefrikalarında ilk baktığınız zaman hep Ahmet Mithat. Tamam Hı. bunu biliyoruz. Ama sonra başka başka isimler işte hmm. onları, onları bilmiyoruz. Ya da işte mesela 1896'ya falan geldiğimizde böyle yıllık 32 Aa, çok iyi. tefrikaya çıkıyor. Ve tabii ki hani istibdat dönemi denir falan ya hep. Evet, evet yani sayılara baktığımızda 1903'e 4'e geldiğimizde böyle 32'den 1896'a 32'den. Nerede iki katına çıkıyor. E, Sı şeye, ya, sıfıra. 15. 1903'te ha. 4'te sansür nedeniyle. Matbaat. ...hiç tefrika roman... ...hiç ıı, yok... ...hiç çeviri var... Hayır, ...onlar da belki çeviri değil... ...ama değil. şöyle bir şey de oluyor... <gülüyor> e, ...belli bir dönem kadar çeviri romanlarla... telif tefrikaları da karşılaştırdık... Hı -hı. ...orada ikisi birbirini tamamlıyor... Hı -hı. ...yani gazetelerin basacağı... E, ...bir gazete e, sayısı... ...belli... ...yani 20'lerde sabitlenmiş... ...veya 30'larda sabitlenmiş durumda... E, ...tefrik... ...çeviri artarken telif azalıyor... Tehlif artarken çeviri hmm, azalıyor. Da evet yani orada böyle birbirini tamamlayan bir e, grafik ortaya çıktı. Moda evet, yani. ilginçti. Evet, ee, şu... da renk, evet onu da yine paylaşırız. E, bunları zaten akademik yayın olarak da e, birkaç <gülüyor> yerde çıkacak. E, bunların yorumları, çok grafiklerin... Çok önemli, çok iyi. E... Peki bunları belki bir kitap olarak daha sonra bir kitaba dönüştürme gibi bir projeniz var Ne mi? güzel olur. <gülüyor> Değil mi? Bütün evet, bu yani bu dönemi sadece bu şekilde ele almak aslında bir edip, hem edebiyat tarihi açısından hem de hani kitabın bir nesne olarak yolculuğundaki... Hani tercihler, okur profilini belirleme açısından da aslında bayağı işe yaraya bir, yani çok işe yarar bu tarz Hı. çalışmalar. Şey dediğim gibi, bu grafiğe bir, bir, birkaç şey daha verip kenara bırakayım ama yani 1908'den sonra tekrar Yükseliyor. yükselme var ama mesela düşündüğümüz kadar değil mi yılda en fazla 13 çıkmış falan sonra tabii ki 1914 hmm. dünya savaşı orada arşivlere gittiğinizde şeyi görmek de çok ilginç mesela 1900 işte 15'e geliyorsunuz 8 sayfa 4 sayfa çıkan gazeteler birdenbire 2 sayfaya düşüyor hmm. tefrikalar ...sonlandırılıyor falan... ...ve bu 1918'e kadar... ...böyle gidecek... ...yani e, tefrika, telif Teflika Roman'ın... ...böyle dibe vurduğu... ...1903-4-5 var... ...bir de 1916-17 var... Hani, hmm. e, ...sonrasında... <gülüyor> e, ...gittikçe... Yükseliyor. Peki cumhuriyetten sonra mesela durum nasıl 1923'ten sonra? 23'ten sonra hızla yükseliyor. Tepe noktası 1926-42. Bizim polisiyelerde de öyle biliyor musunuz? Bir tepe noktası 1925 ve 26 idi. Evet, 28'de diyor. de bir sıçrama vardı. İşte şeyi merak ediyorum ben. Yani hmm. 1929'da hmm. ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Aa, <gülüyor> evet. O biraz gerçekten trajik bir evet. şey olmuştur diye e, tahmin ediyorum. Yani 28'de yani. zaten biraz hani diğer yıllara göre azalma görülüyor. Çünkü Kasım'dan sonra, bir <gülüyor> Kasım 1928'den evet. sonra Latin alfobüsüne geçilmesi dolayısıyla hani orada bir yayıncılıkta evet. da sorun yaşanıyor. Tabii çok matbaa batıyor, gazeteler <gülüyor> batıyor. Yani eğer o yeni Latin alfilerine sahip olmayan herhalde çok fazla yayın evi ve matbaa var. O klişelere sahip olmayan, klişe mi diyorlar yani o hı hı. harflere sanırım evet o kadar da çok parlak bir şey olmuyor yayıncılar açısından. Peki şu şeyi merak ediyorum. Kimler var? Yeni yazarlar. <gülüyor> Yeni yazarlar kimler var? Ee, Kadit, Belki Sami Boyarı. Belki Sami Sonra Boyarı. Sonra şey de... neydi? Ötekini de söylemiştik. Hayrın. Fatma Farhindussa Fatma, Fatma, Fatma, Fatma, Fatma bilinen bir yazardı ama bu eserleri günümüz Türkçesiyle evet, ilk mesela, defa evet ilk defa ilk basılıyor. Yayınlandı. Daha önce bir gezi kitabı yayınlanmıştı hmm. Bursa Belediyesi tarafından. Ee, ...onun dışında... hani ...diğer romanları bilinmiyordu... ...birkaç kitabı daha var Fatma Fahri Nuslan'ın... Ee, ...onun dışında bizim bulamadığımız... ...kadın yazarlar var... Ee, ...Hadiye Hümeyra mesela... Ee, ...yani o, onun... ...iki tane romanı var... Ee, ...ama kim olduğunu bilmiyoruz... Hı. ...eğer bilen varsa... Evet. <gülüyor> ...çok araştırdık... <gülüyor> ...bir çağrı yapalım... ...size ulaşsınlar lütfen... <gülüyor> ...şimdi zaten e, şey... E, ...bu şeyde projede önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de kadın yazarlardı. Tabii çok yani, önemli. Yani evet. e, kadın ve erkek yazar profilini de gene grafiklere döktük falan. E, Reyhan o bilinmeyen yazarlara bir göz atsın notlarımıza bakalım. E, mesela şey de şu da ilginç gene bilinmeyen bir şey olması bakımından e, Cumhuriyet döneminde kadın yazar sayısında bir artış gözleniyor e, ve ee, şu şu ilginç geldi bize bunu bir makalede yazdık mesela 1926'dan sonra 1927-28 yılında kadın yazar yok tekrar roman Çok bulamadık 26-27-28 arasında yok evet yani tabii ki şu da var yani belki bizim taramadığımız Süreli yayınlar da olabilir ama 302'de 300 de... bir sayı değil yani <gülüyor> ee, hiç evet. rastlanmamış olması gerçekten ilginç. Ama o dönemde şey kadın hareketi de bir sekteye uğradığı için kadın dergilerinin büyük bir kısmında kapatılıyor o dönemde o nedenle olsa gerek diye de düşündük hmm. oradaki bağlantıları da kurmak gerekiyor. <gülüyor> Yani bu dönemde bulunanlardan başka hani bilmediğimiz birçok kadın yazar var aslında. Sadiye Refik ismini, Ayşe Hafize yani kim olduklarının da araştırılması gerekiyor. Bu listeler hani elimizde evet, belki mevcut. Evet yani adla yayınlanmış birçok şey olabilir ama. Ee, hani evet. araştırılması gereken veya bilinen yazarların e, farklı eserlerine de evet neler var mesela onlarda da bildiğimiz böyle evet. kanonik yazarlarımızın <gülüyor> şimdi e, Tefrika dizisinden yeni çıkacak olan mesela Ercüment Ekrem hı hı. Ee, Şevket Meap romanı çıkacak mesela Ercüment Ekrem'in e, bir Tefrika romancı olarak yanlış hatırlamıyorsam 12 tane Evet, var bayağı. Var. Var bayağı. Bulduk. Hı -hı. Yani hani şeye, sayıya baktığımızda Yakup Kaldi'den daha fazla romanı Hı -hı. var ama e, zamanında basılmış da ama Hı -hı. şu an e, sanırım günümüz okuru e, Ercüment Ekrem'i tanımıyor, tanımıyor, var. bilmiyor. Evet. Halbuki hem mizahi bakımdan hem e, politik hiciv bakımından, onun Meşedi Hı -hı. E, diye bir Meşedi, e, e, evet. dizisi var mesela e, e, iki tane romanını bulduk. Ee, mesela Ercumat Ekremi de tekrar e, günümüz okurunu hatırlatmak istiyoruz bu şeyle beraber evet. ee, hı hı. onun dışında ee, ben yine kadın yazarlardan Tabii. bana çok ilginç gelen e, Saffet-i Ziya'nın kız kardeşi var hmm. o da gazeteci olarak biliniyor Hatice Behici Ziya diye geçiyor ee, onun Pakize diye bir romanını bulduk. Hmm, nasıl bir? <gülüyor> i̇lginç romanlardan biri. O dönemin tipik romanlarıyla bağlantılı ve aslında e, kadın meselesiyle de yine çok içli dışlı olan bir roman. Ona çok parmak iyi. basan. E, o anlamda önemli. Hatta saffet Ziya'nın da Pakize diye mektupları var. Hmm. Ee, böyle iki kardeş arasında bir şey mi? Yoksa e, hani saffet Ziya'nın etkisi olabilir mi bu romanda? Ya da öteki onu etkilemiş olabilir. Öteki onu etkilemiş yani iki kardeş. E, çünkü e, aslında Türk basın tarihinde önemli bir isim e, Hatice Bey'e Ziya'da. E, daha sonra e, birçok e, gazetede de yer alıyor. E, ama romanı hiç bilinmiyordu. Çok iyi. Ee, Buradan ortaya çıkıyor. Ee, fırsat olursa onları da basacağız, yayınlayacağız. Çok, çok iyi. Çünkü zaten bu hem... Türkiye'deki kadın tarihi açısından ve kadın edebiyatı... ...çünkü hala bunu marjinal olarak görenler ya da görülüyor ya... Aynen, ...kadın tarihi de bir marjinal tarihmiş gibi. O yüzden e, çok önemli... E, ...bir de yani şey de önemli... ...bu kadar hani metinlerin e, bir araya geldiğinde... ...dönemlerin karakteristik özelliklerinin çıkmasında... ...yani gerçekten... E, ne bileyim işte Halide Edip'in yazdığı bir dönemde Halide Edip mi oradaki üslubu ve temayı yani asıl belirleyici olan kişi yoksa başka birileri mi? Yani bu edebiyatçılar e, tefrika ile birlikte okurla da doğrudan etkileşime girdikleri için. Hani o metinlerin oluşum süreci ve yazarların birbirleriyle etkileşimi de aslında başka bir konu bu noktada. Ben tam şeyi söyleyecektim zaten bu tefrika romanın mesela kitap olarak tabii ki basılması da önemli ama tefrika... ...edilerek e, basılması... ...aynı zamanda kadının kamuya çıkışı da... ...anlamına Tabii. geliyor. Yani... E, gene bize şeye baktığımız zaman... E, ...en erken kadınların... ...romanları ne zaman artıyor? Hanımlara... ...mahsus gazeteyle. Yani hmm. ancak... Doğru, ...kendi da. yayınlarını e, çıkartarak... ...kamuya adım evet. atabiliyorlar. Yani ilk kadın romancımız... ...şu ana kadar... Yani, e, e, ...en azından Tefrika anlamında... Fatma Ali'ye Ahmet tatlı beraber ilk romanını evet. hayal ve hakikati. Yani ve bir yani, kadın. Evet. evet ee, yani, <gülüyor> orada şey çok Ali'nin söylediği gibi çok görünüyor bütün bu araştırma sonucunda. Kadın dergilerinde kadınlar yer bulabiliyor. Hmm. Fatma Ali'yi ve Halide Edip bunun dışında kalıyor. Yani e, böyle daha ulusal gazetelerde, e, daha yaygın gazetelerde e, kadın yazarlar çok fazla kendilerine yer bulamıyorlar. Onu Bunlar ailelerinin biraz etkisiyle sanırım daha üst sınıf varlıklı ailelere mensup olmaları. Biraz öyle yani yayın dünyasını sonuçta diyorlar. Fatma Ali'ye Ahmet Mithat'ın desteğiyle. Cevdet yani. Paşa'nın kızı. kızı. Halide edip keza öyle onun da ailesi oldukça önemli bir aile. Sanırım şey, sınıfsal bir şeyde diğer gazetelere geçmelerinde bu kadınların daha etkili olabiliyor... Ki o zaman ama şey... diğer kadınlar da yani sınıfsal Hı. olarak büyük oranda hani okumuş olması Tabii. dolayısıyla eğitim almış ve roman yazıyor olması dolayısıyla yine onlar da... E... Evet, belirli bir eğitim olmadan zaten o roman nedir, onunla tanışması da çok zor. Çok zor. Şey bu, e, kadın ve kamusallık işte şey, yayınlar bağlamında mesela ilginç olan nokta... Yani şimdi e, Reyhan söyledi mesela, Halde Edip Cumhuriyet'te e, roman yayınlıyor, ikdamda e, ama... Mesela Yeni Şark diye bir gazete var. Evet. Ee, toplamda 12 tane e, tefrik o roman yayınlanmış ama 7 tanesi mesela kadınlar tarafından. Bu hmm. Yeni Şark kadın gazetesi değil. Ee, sahibi bir Yahudi miydi? Yeni Çağ ee, sanki onun öyle bir... ...o dönemde biraz da... Ben baktığımı daha... hatırlıyorum ama... Şeyi, e, emin, emin değilim karıştım. Karıştım. ama çok uzun süre çıkan bir gazete evet. de değil... ...1921-1923... Hmm. Ya da ben başka birisiyle e, karıştırdım. ...yılları arasında çıkıyor ama sahibi kimdi şu anda hatırlayamayacağım. Mesela böyle... E, ...yeniden daha dikkatli... ...bakılması falan gereken çok şeyler var. Çok önemli ama bu. Çok önemli bir tespit. Yeditsin'in de yani kadınlar tarafından... Suat Derviş biraz orada ağırlıklı. Ha, çok önemli. <gülüyor> evet. Evet. Suat Derviş'in üç... E... Tebrikası var. Evet. Hadi Ümeyra'nın... Hadiye Ümeyra orada. Iyi. Halide Nusret. Ee, bir de... E, ...polisiyle ilgili... Bu bulduğumuz ama kimliğini bilmediğimiz ben şimdi adını hatırlayamadım bir yazar var. baş cinayeti var hmm. e, diye bir tefrikamız var. Mesela orada da e, güncel bir cinayetten yola çıktıklarını hmm. ifade ediyorlar. Hani o dönemdeki haberlerle belki bağlantılı komiser. çok muhtemel. E, o dönemin bir komiserinin anlatımıyla böyle polisiye e, bir takım romanlarda karşımıza çıkabiliyor. Çok iyi. Onu müslaharla kimliğine... mı yazmış yoksa şey mi? Bu polisiye eser e, Kimin olduğunu ha, isim yok İsim var Zeki diye galiba ha, Ama şey öyle tam, bir yazar değil Bildiğimiz, ha, yok, bildiğimiz yazar. değil, e, değil. E, Müstehar kullanı düşündüğümüz Benim şu anda adı aklıma gelmiyor Çekmeyecek öyle esrarı ha, İhsan 11 tane romanı var İhsan, İhsan diye birinin <gülüyor> ve çoğu polisiye <gülüyor> Çok iyi e, On bir tane roman hiç edebiyat tarihlerinde de adı geçmiyor. Yani biz de hiç mesela rastlamadık kitap olarak da. İşte bunlara hala oturup bakılması, araştırılması. E... Ama insanın romanlarından bir kısmı da böyle uyarlama gibi de duruyor. Hmm. Yani çevirilerin adaptasyonu gibi de duran romanları da var. Ama bakılması gerekiyor. Çekmece Gölü esrarı gibi hani buraya uyarlanmış hmm. o döneme uyarlanmış metinler. Peki bir de şeyi söyleyeyim bildiğimiz yazarların bilmediğimiz eserleriyle karşılaştık mı? Bizim ilk bastığımız Homer yayınlarından Alayın Kraliçesi ve Alayın Kraliçesine Zeil Ahmet Mithat'ın aslında bir çevirisi ama çevirici Ahmet Mithat'ta bir kendince çevirdiği için aslında bir uyarlama diyebiliriz. Alayın Kraliçesine Ahmet Mithat romanın sonunda bir Zeil yazmış sonunu beğenmeyerek yeniden <gülüyor> kendisi <gülüyor> tam tam öyle kendince başka bir hani ek yazıyor ona romana bir onu Homer yayınlarından çıkarmıştık o vardı Mehmet Rauf'un birçok romanı var aslında edebiyat tarihlerinde böyle adı geçiyor ama Latin alfabelesine aktarılmamış birçok romanı var onlardan biri yine Koç yayınlarından Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı kabus çok da güzel bir roman yani. Evet kabus. çok güzel bir roman. E, Selahattin Enis'in ortamalı da biliniyor. O, ama e, nedense ki nedense değil tabii ben. Tabii birçok bir, bir, işte cinsiyet <gülüyor> kodları yani <gülüyor> ee, o dönem için düşündüğümüzde e, tabii mesela bunlar dönem içinde e, çok ipucu veren şeyler aslında hani dönemin e, ne diyeyim zihniyeti. Merakları okurun ki yani o tefrikalar bunu muhtemelen yani okur hep yönlendiriyordu bir şekilde ne bileyim satış fiyatları artıyor belki ona göre. Hani bir takım şeyleri değiştiriyorlar ya da bakıyor ki tutuyor yani bazı tabii, şeyler. Tabi tabi şimdi orta malı 153 tü, yanlış hatırlıyorum 153 tefrika 153. E, ve yani romanın yapısına baktığınızda şunu görüyorsunuz Selahattin Enis... Ee, ...bu romanı tefrika etmeye başlamış... ...ve yazmaya devam ediyor. Yani tut, tutmasa... Devam ...153 etmez. tefrika sürmeyecek. Tabii, bayağı yani uzatmak için öyle... <gülüyor> Çengenler <Numaralar. gülüyor> Şeyler Kesinlikle. yeni yeni e, Karakterler yeni olaylar e, Günümüz dizileri giriyor. gibi tam evet, e, <gülüyor> Yani doğru. dizileri nasıl uzatıyorlar Oradaki o tefrikaları da e, Aslında yayınlanırken Yeniden yazarak uzatıyorlar Çok daha kısa olabilecek romanlar Uzuyor ama Selahattin Enis'te de Bunu çok profesyonel bir şekilde yapmış e, Eklediği her karakter Böyle çok e, güzel bir yenilik. roman Yenilik evet, Çok güzel Gerçekten gazeteyiz buradan ee, herkese. Şeyi de, de söyleyelim. Bu e, Koç Üniversitesi yayınlarından e, çıkan dizi de zaten biz bu tefrika formunu olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Yani tefrika nerede kesiliyorsa orada evet. mabadı var diyerek. Evet, e, yani, e, tabii ki bir kitap okuma deneyimiyle e, o gazeteyi, ertesi günkü gazeteyi beklemek. E, arasında elbette ki bir fark var. Okur deneyimi arasında bir fark var ama e, en azından e, biz bir şekilde korumaya e, çalıştık diyeyim. Evet. Bu arada ilk iki kitap oldukça şık baskılarla yayınlandı. E, eğer onları da e, sanırım bir daha o şekilde basılırlar mı bilmiyorum. Hala mevcutları ee, varken ya evet, <gülüyor> aslında almak lazım bence. Şey, e, o, Koç Üniversitesi yayınlarının o zamanki e, genel yayın yönetmeni Cem bir tasarımıydı yani tasarım evet. derken bir fikriydi bu. Evet, çok güzel bir fikir. Biraz pahalı oldular. Aslında yine de bence o kadar değiller yani evet, aslında de. değil. belirli evet. şeylerde çok da ama çok farklı çok Tefrikar evet. ruhuna da uygun evet, bir çok. tasarım oldu aslında o ilk evet. iki kitabımız ortamalıyla aşkımı öldürdüm evet. ee, böyle kutu farklı. içinde kutu. kitap versiyonu onlarda dikilmiş gibi evet. yani cüzler birleştirilerek dikilmiş evet, let, let onları da yine bir sosyal medya hesabımızdan paylaşalım görsünler dinleyicilerimiz yani nasıl bir tasarıma Hı -hı. sahip olduklarını çok teşekkür ederiz ee, Bu gerçekten çok güzel bir proje Çok heyecan verici bir proje Ben kendi adıma çok heyecanla takip ediyorum Sizleri Umarım Cine. böyle yeni eserlerle Yeni yazarlarda tanışmaya devam edeceğiz Bugün 94.9 Açık Radyo'da Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar'la birlikteydik Hoşçakalın Görüşmek üzere İyi günler